Ya. Ya, ya, ya, Yevmuddin. is the day of judgment. Yevmuddin, hüküm günü anlamındadır. Herkese bir kitap verilmiş, bir de doğru veya doğru olmayan yolu takip edip etmeme hususunda tercih yani seçme hakkı tanınmıştır. İşte kıyamet gününde düşündüğümüz her şey, bütün eylem ve hareketlerimiz, iyi ve kötü, bizim söylediğimiz ve işittiğimiz her söz bize bir kitapta verilecektir. Bunların aşikar veya gizli olması önemli değildir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Zelzele Zilzal suresi 9. ayette şöyle buyrulur. O gün kim bir hardal tanesi kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecek. Ve kim bir hardal tanesi kadar kötülük yapmışsa karşılığını görecektir. İşte o nedenle hüküm gününü asla hatırdan çıkarmamalıyız. Kafa ve kalbimize nakşetmeliyiz. Yanlış bir iş yaptığımızda tövbeyi asla elden bırakmamalıyız ve sırat-ı mustakim, doğru yoldan geri dönmeye çalışmamalıyız. Gerçek gizlenebileceği için dünyada her meselede gerçek adalet kimin haklı, kimin haksız olduğu hemen belli olmaz. Ama din gününde tüm haklılıklar ve tüm haksızlıklar ortaya çıkacaktır ve insanlar saf saf yani sıra sıra ayrılacaklardır. Cehennem ehline sert davranılacak ve cehennemin kapılarına sürüklenecekler, sonra da kendilerine ''Hadi girin'' denecektir. Cennet ehline ise güler yüzle davranılacak ve cennet kapılarına hoş muameleyle götürülecekler ve orada kendilerine ''Selam olsun doğrusu sizlere, buyurun girin'' denecektir. O gün iyi ile kötü, kesin suretle birbirinden ayrılacak ve fark görülecektir. Allah son yargıçtır, son hüküm O'nundur.